Altu yuva n aynan u r dı sadiq amleı fıtı şanı an amleı yısa. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve Hamt Rabbine. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve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 zarar vermez diye inanıyor. O halde ehni sünnet ve cemaat haricilerle mürciyenin ortasında. Ne hani ameller veya sözler veya fiiller değil mi hocam? İtikadler insanı küfre düşürmez demiyor. İnsanı sözler de, itikadler de, ameller de küfre düşürebilir. Allah korusun. Dolayısıyla ehni sünnetin yolu burada muhtedil bir yol.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 kaza ve kadere, hayır ve şerri, şerrine, inanmak, Allah'tan korkmak ve ondan sakınmak, ondan ümit etmek, ondan tevekkül edip da, ona tevekkül edip dayanmak, ondan yardım istemek, onun için sevip, onun için buz etmek, onun için dost olup onun için düşman olmak ve benzeri ibadetler örnek verilebilir. Bunlar da kalbin işi. Yani imanla alakalı meselelere iman etmek, Allah'a iman etmek kalp işi, kalp ibadeti bu.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 Allah'tan istemeliyiz ama... ...kalkar da bir ölüden bir zattan istersek... ...yaşayan bir insandan... ...bu kan ibadetini Allah'a değil başkasına yapmış oluruz. O zaman bu şirk olur. Ortak koşmak olur. Nasıl ki zahiri ibadetlerde şirk koşmak varsa... ...kan ibadetlerinde de şirk koşmak vardır. İnanın birçok insanlar bugün... ...günümüzde bunları yapıyorlar yani...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 Şimdi eğer hocam sen yuar ar biliyorsun hocam sen hocamısın ar yerine başka bir şey koyabilir misin? Yani yu'nun değil mi akabinde gelmesi gereken nedir? Abi, ar. Onun yerine başka bir şey gelir mi? Salta olur. Getirdiğin zaman ne olur hocam bidat olur. Yani İngilizce'de hocam bidat oluyor. İngilizce kurallarında bidat işliyoruz. Biz buna bidat diyoruz. Kural dışı bir şey koyuyoruz.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 Ibadet, Biology, hafta. Şu, ibadet, pildi, şu kadar vardı, Evet. Yani gün içerisinde çalışıyor. Bizim toplumda, güzel uyuyor. Evet. Uyuyorlar. devam. Ediyor. Yani 365 gün ibadet anlayışımızdan bizi belli günlere, 3-5 günlere sınırlıyorlar, mahkum ediyorlar. Biz de aldanıyoruz, kanıyoruz. Belli gecelerde. Belli gecelerde. Evet. Hocam bu bu söylemler Toplumda yanlış anlaşılabilir. Mesela, yani şimdi... ...bu sözünüzü dinleyen insan zanneder ki sizi... Evet. ...Yaşar Nuri Öztürk gibi konuşuyor. Zanneder yani. <gülüyor> Allah'a söndürür. şekilde. Evet. Şimdi, şimdi Recep el-Hammeli rahmetullah'ın çok güzel bir sözü var. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bu şehadetlerin anlamı nedir? Diyor. La ilahe illallah, şöyle diyor. La ilahe illallah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 O zaman Muhammedun Resulullah'ın gereği diyor. Hani ibadeti sadece Allah'a yapacaktık ya. Bu yapacağımız ibadeti başkasının yaptığı gibi değil. Sadece Hazreti Muhammed'in yaptığı gibi yapanlar. Evet. Yine getirmiş olmuş. Ve evet. ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İkisini tamamlamanın yolu böyledir diyor. Öyleyse, yani tevhidullah Allah'ı birleme ve tevhidun resul. Ve evet. Resulü billeme. Yani Resulü billeme derken yanlış anlaşılmasın. Yani Resulün yaptığı gibi yapmak, uygulamak çok o güzel. O zaman biz burada diyeceğiz ki, mesela biz Hanefi'yiz kardeşim Biz Hanefi toplumuyuz yani. Babamız, içimizde şafi olanlar olabilir belki ama bu toplumun çok büyük ölçüde ve Hanefi'dir. Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin getirdiği din, bize bıraktığı din kitaplarında var. Bunun bıraktığı dinde kitapta olanları Tam hata işlemek her insana şeydir ama genel hatlarıyla bu Hanife Rhamollahın temsil ettiği dinin altına ne yaparız biz imza atırız ve işi bu doğruyoruz Evet Evet. Doğruyoruz evet. O, o zaman mesela amcama sorduğunuz, sizin sorduğunuz bu şeyler, bu Hanife Rhamollahın gerçekten bu kandillerle ilgili görüşün et. Sonra da uydurulmuş bir gelenek mi bu? Yoksa Muhammed Aleyhisselam'dan, sahabeden, müştehit alimlerden gelen bir ibadet mi? Baktığımız zaman ev sağlam olmadığını, Resulullah Aleyhisselatü gelmediğini görüyoruz. Ee, onun için e, şey, e, ki evet. bunlar iddattırlar. Resulullah Aleyhisselatü iddati men etmiştir, Yani İmam Ebu Hanife döneminde kandil sorusu sorulmuş mu ki? Yani sahabeden sonra gelen tabi'in ve tebe-i tabi'in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 Bir, amellerin Allah'a ihlasla yapılması. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Evet, bir hadis var orada. Sayın kayında bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak anca niyetlere göredir. Evet. evet, amellerin yani ibadetin kabulü için Hasan hocam birinci şartımız amelde ihlas olması lazım.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 amellerin kabul edilmesinin temel şartının üzerinde durduk. İkinci maddemiz evet. amelin sünnette ve şeriata uygun olması sünnete ve şeriata uygun olması evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bizim bir işimizde dinimizde ondan olmayan bir şey ihlas ederse o derhal reddedilir. uygunda olduğu gibi Müslüm'ün bir ise.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 Yani yaşayan bir insanın sadece duasıyla Anladım. zaten ölmüş bir insan aracılığıyla tevessül olmaz. Yani bu da evet. sivriş e, böyle bir etrafa düşünmesi nedeni e, Peygamber Efendimiz'in mahşerde tek şefaatçi olacak kişi kendisidir. Diğerleri şefaatleri bu dünyada kullanmıyor. Kaşıyarak. O noktadan hareketler işte Peygamber'in yüz ürmetine şefaatine ya Rasulullah veya Peygamber'in şefaatisi kadar arasında naid bizim bu dünyada dualarız. Dünyada şefaat isteme hakkımız sadece ve sadece Allah'tandır. Ya Rabbi şefaat et yani yardım et. Için Ancak şöyle bir duamız meşrudur. Ya Rabbi Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini kıyamet gününde bana nail ile. Çünkü sahabi böyle bir dua talebinde bulunduğunda sahabiye Peygamber böyle bir duayı Tirmizi'de geliyor öğretmişti. Şefaatul uzma dediğimiz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 Sizin için ondan başka ilah yoktur. Evet, müminun 23. Ebu dullaha maleküm min ilah geyru. Allah'a kulluk edin ve ondan başka da kulluk edeceğiniz yoktur. Demek ki ibadeti hak eden sadece Allah Subhanahu ve Teala. Burada çok güzel bir söz. Gelen bütün peygamberler bu davetle geldi. Yani bu tevhidle geldi. Bir tek Allah'a kulluğa davetle geldi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 Ha Musa bize göstermişti. Oradan getirdiği bir kitaptı. <gülüyor> Musayri e, var ya, fellah diyoruz ya, yani, o, onların kitabın mecmu diye bir kitapları var. O kitaptan çekilmiş, fotoğraf çekmiş, kitaba eklemiş bu şekilde. Öyleydi. Orada diyor ki, biz Musayri'ler diyor, Musayri'ler, fellahlar yani, iki şeye ibadet ederiz diyor. Birincisi Ali'ye. Ani bizim ilahımızdır. Diyor. Böyle söylüyor. İkincisi de diyor, kadının tercihine. Evet. Kadının tercihine. Kadının cinsel olarak Bu şekilde yazıyor. Diyor ki, bir kadın diyor, erkek gibi, erkek gibi bir e, erkeğin bulunduğu sınıfta değildir diyor. Yani, e, sırlara, dini mükellefiyetlere şey değil. Vakıf değil. Ee, yani Yakın değil. Edilmez. Evet. Yani mükellef değil diyor. Onun, diyor, teklime muhatap olması için, şey olması için, diyor, orasını, diyor, Musayrî kardeşlerimi açması gerekir. Oraya açması gerekir. Ne kadar çok açarsa, o kadar yükselir, diyor. Hatta, diyor, şeyhlere, hani onlar bir şeyhler fakir Onlara, diyor, açarsa en kısa zamanda yükselir. Kitapları böyle, yani neye ibadet ediyorlar yani sen nelere ibadet ediyorsun? Bu ibadetle ilgili hocam yine olacak, ben yani alt kelimesinin ne olduğu ile ilgili biraz hı hı. bakmıştım. Hı hı. E, kulluk diyoruz biz, köle kelimesi de alt kelimesiyle ile ifade ediliyor. Yani evet, kölelik. Köle, evet. köle şeyi, e, şimdi e, gidin, üzerinde gidilen yola, rahat gidilen bir yola, gidilmesi kolay yola da bu alt kelimesi alakalı mabet mi diyorlar, ne diyorlar? Böyle bir şey evet. şu anda hatırlamıyorum.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 Kafama yatmıyor. Daha, et, daha çok para kazandıracak şu işi yapayım. Hı. Şöyle yapayım, böyle yapayım dese kişi Efendi bundan razı olmuyor. Evet. Efendi bundan razı olmuyor. Efendi diyor ki, sana çizilmiş bir şey var. Yetkin var, sorumluluğun var, görevlerin var, şunlar var, bunlar var. Ben ne demişsem o şekilde yap. Bunun dışına çıkmayayım. Ferdahlar'ın efendisi kim oluyor? Hamid Hazreti Hazreti Ali. Hazreti Ali. ilahımızdır diyorlar. Tabii tabii. tabii. öyle bize bunların e, cenaze namazını kaçınıyor da toplumda, böyle doğrudan, doğrudan, doğrudan. Göstermiyorlar çünkü yani, yani bizim yaptığımız gibi yapmıyorlar çünkü şeylerle. Yani törenleri İslami usullerde değil. Takiye ile Müslümanmış gibi görülüyorlar toplumda bunlar. Halbuki kendileri, kendi iş dünyalarda biz Müslümanız demiyor Müslüman olarak kabul etmiyorlar. Ama dönenler de oluyor. Benim en yakın bir arkadaşım var, ticaret bir sesinden.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 Ama belki dediğiniz gibi inşallah umulur ki teslim olmuş, Müslüman olmuş, Müslümanların safına geçmişti. Siz kendilerinde bir cemaat, Evet. onlardan döndü, soğukta çalışıp dönen çok güzel böyle şeyin talebeleri, Şahfas'ın, Salih Fevza'nın talebeleri. Var var şey, tabii. elhamdülillah. Onlar da var, kendi arkadaşlarımızdan da var. Gerçekten dönmüş Müslüman olmuş. Elhamdülillah. Bunlar da değil, Bizim gibi de mesciplerde Allah'a ibadet eden insanlara. Namaz evet. kılma ayrım olabiliyor mu? Hayır hiçbir fark yok. Hayır bizim gibi namaz kılıyor. Onların... Dönmeyenler namaz kılıyor. Onların namazları da şeyi yok. Bizim kıldığımız gibi namaz kılıyor. Dönmüyorlar namaz yok. Ama onu soruyorum yani. Başka ibadet yani gibi mi? namaz kılıyorsa dönmüş. Tabii. Ben onu soruyorum. Tabii. Tabii bizim gibi şu an kılıyor döndüğü için ama normalde var. onlarda bizim Öyle kıldığımız gibi yok. ibadet yok yani.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 şimdi bir de bunun muhalifleri var o alimlere gidelim Evet. Neca, necaseti gideren ne varsa onunla temizlemek caizdir bu su şart değildir diyenler. bu seferde ikinci görüş onlara muhalefet etti adeta münazara yapıyorlar durun hayır yani necaseti gideren ne varsa yeterlidir necaseti gideren ne varsa suyun dışında ne varsa o da yeterlidir Şimdi bunlar da akıllı herhalde bunlara karar vermeyecekler. Onlar da delil getiriyorlar. Evet. Ebu Hanife, Malik, Ahmed, Şafii, İbn Hazm, İbn İmam, İbn Teimiyye, İbn Musaemin tercih edilen. Bu görüş. görüştür. Yani. <gülüyor> evet. Tabi bu biraz daha kolay.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 Dolayısıyla biz eski sözünün şu an ikinci görüş olduğunu söylüyoruz. İmam Malik'te de olabilir. Evet. Evet. evet. evet. İbn-i Hazm'da var. İmam İbn Teymiye'nin görüşü bu görüş. Yine İbni Huseymi'nin görüşü son dönemlerde yaşayan büyük alimlerden biri. Delillerini okuyalım. Birinci delil şari. Hüküm koyan Allah'a Resulü bazı necasetin su dışında temizleneceğine cevaz vermiştir. Taşla temizleme, pabuçtaki necaset toprakla temizleme,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 Allah Ressulü demek ki suyun dışında toprağın da temizleyici olduğunu haber veriyor. O zaman birinci görüş bu noktada biraz zayıf kalmaya başladı. Evet hocam üçüncü görüş geliyor. Resulluhan zevcisi müselemeye bir kadın. Ben uzun etekli bir kadının ben bitiş yerlerde geziyorum. Buna ne dersin bu duruma? Müselemede Resulluhan şöyle buyurduğunu söyledi. Elbiseni temiz yer temizler. E, bu da o kırmızı imajen. Evet geçen aslında.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 ben zannetmiyorum ki su varken kimse taşı veya bir e, kağıt bezi veya peçeteleri kullanmıyorlar. buharla suyla Onun hakkında teknik bilgim yok. Yani o, teknik Duhandla bilgim yok. Tozlarla, yani evet. su var. Şeyde var mı kasar suyunda veya bu tuz ruhunda bunlarda su var mı yoksa bunlar orijinal, suyla, yani. suyla karışık mı bunla kimyavi bir takım Suyla karışık mı bunla kimyavi bir takım Yoksa diyorum acaba bunlarda hani böyle yerden ya çıkıyor da üretiliyor Bunların içine su batarak yani hmm. yapamıyorlar yani ilacı aldığında dökemiyor hmm. İçine su batıp böyle yoksa bunların verici özelliği de var Evet O noktada suyu batıp etkili dediğini görüyor yani Ben benim burada anlayamadım ya anlayamadım görüşü meseleleri o zaman aynı imamlar. O zaman birinci görüşleri eee baz İlk önce birinci görüş savunulabiliyorsa. Tabii. Birkaç yerde 5'te var. Dört imamın 4'ü 4'ü böyle. Tamam. Bazen bir rivayette derler bu görüşte bir rivayette bu görüşte olduğu söylenir. İmam Şafii'nin birinci görüşü, yeni görüşü buydu. Yani eski görüşü şuydu diye biliyorlar. Dolayısıyla bazen böyle rivayetler farklı olabilir. Şeye de sıkıntı var. Yani sıkıntı da mıydı? Mesela Namazın fazlası altısı içinde, altısı dışında diyoruz. Ebu Hanife diyor ki yedisi dışında, beşi içinde. Diğer üç imam diyor, hayır altısı istiyoruz. tekbir için söylüyorum. İftitaf tekbiri üç imam fazlıyor diyor. Ebu Hanife değil diyor. Şimdi o zaman üç imamı vereceksek burada biz ara tekbirlerde denimizi kaldırıp duvarta götürecek miyiz? Zaten ara tekbirlerde dediğimiz omuz hizasına kadar sünnettir. Bunu yaparız. İftitaf tekbirinde bu da elbette namazın vaciplerindendir. İftitahtekbir Allahu Ekber dediğimizde götüreceğiz. Ya omuz izası ya kulak izası. Kula vurma yok. Sen böyle yapıyorsun kula vurma yok. Yok. Kula vurma yok. Yok. İşte bu bu bu dinde yok bu bidattir. Evet. Kulak izası veya omuz izası. ara tekbirlerde de var. O da sünnettir. Onlar da ara tekbirlerde hani rukuya giderken, rukudan kalkarken sünnettir bunlar şimdi biz peygamber yaptı mı? yaptı İmamlar da bunu onayladı mı? onayladı ama biz bunu yaparız yapmayan kardeşimize de bu konuda bir şey demiyoruz yani illa dayatmayla zorlamayla benim gibi yapacaksın demiyoruz ancak genelde zorlama dayatma ellerini bu kaldıran kardeşlere oluyor ya yapma kardeşim diyor niçin fitne çıkartıyorsun diyor mescitte niçin yapıyorsun diyor yani genelde %90 dayatma zorlama hani çoğunluğun azınlığa olarak yüklenmesiyle meydana geliyor. Bir sorumuz var onu da işleyelim. Çayımızı içerken detaylara inebiliriz. İmama uyduğumuz zaman da ara biz ara kaldıracak mıyız? Tabii. Çocuklar var. Kapıyı hafif kapatabiliriz yani hocam. Sen imama uyuyorsun. Hayır. İmama uyduğumuz gibi bizim de oralarda özellikliğimiz var. İmama uyduğumuz yerler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 Ya da teyemmüm edeceğiz toprakla Subhaneke ve bihamdik Eşvedü en la ilahe illa ente Ve estağfuruk ve etubu ilik Amd-i ufattişu anhu an Amelin yusahibun et tarik Abhartu vel